Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama بعد. Şimdi arkadaş soruyor bir soru geldi. Diyor ki yemin ile ilgili sorunu varmış. Yani yemin keffareti e, para ödeyelim yoksa şey çez, e, yemek verelim. Bunun üzerine bir soru soruyor. Şimdi arkadaşlar yemin keffaresi nedir? Yemin keffaresi budur. Ki sen bir şeye yemin ettin. Ben bunu yapacağım. Yapamadın engel oldu. Yani yapamadın, zor oldu. Bunun çaffarası e, yerine Allah hükümleri ayetlerde bilintilmiş. Onu ödersin, o günah senin üzerinden kakar. Budur çaffara. Keffara nedir? Kıfır nedir dedik, örtendir. Küfür nedir? Örter. Lugacca'da. Keffaratu yemin, yemini keffarı eder. O yemini yerine getiremedin, onu örter. Neyle örtersin? Onun yerine ceza var. O cezaları ödersin, o yemin örtülü, o günah senden kalkar. Budur. Bu da hangi ayette geçiyor? Bu da Maide surası 89'da. Yemin keffaresi. Ne diyor Allah subhanehu ve teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. La yuâkhidikumullahu billagvifi eymanikum. Allah subhanehu ve teala diyor ki la yuâkhidu almaz sizi hesaba çekmez. Lagvufi eymanikum. Laghu nedir? İnsan yemini Yederken e, Kastetmeyen yani, e, Her zaman dil Dilin cereyi konuşmak Mesela öyle yapma öyle yapsam böyle yaparım Anlatabildim mi? Dilin cereyi Yani sen niyetle kastetmiyorsun onu Ama dilinden esnektir Dil çıkıyor dilimizden Vallahi böyle yapmam Vallahi böyle yaparım filan Bular üzerine biz muhasebe değiliz elhamdülillah Bu da nedir? Bu da Allah'ın bir nimetidir. Böyle arzularına muhasebe olsa biz yandık. Sonra ne diyor allah Teala? وَلَاكِنْ يُؤَخِذُكُمْ وَلَاكِنْ diyor allah Teala وَلَاكِنْ Ne de sizi sorguya tutar ne de vabal altına girersiniz. Yani sorgu, sorumluluk altına girersiniz. Bima عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَةِ عَقَدْتُمُ eymane الْايمَانَ Yani niyetiniz, niyetin niyet tuttuğun kalbinde amel niyettendir arkadaşlar. Sen kalk Allah-u Ekber namaz kıl, Ne namazı kıldığını niyet etme O namaz caiz değil. Sayılmaz. İster ferz, ister sünnet, ister gece ne olursa olsun. Sen bir, bir pakire bir parayı cebinden verdin. Bunu ne niyette veriyorsun? Hiçbir niyetle vermiyorum. Böyle veriyorum. Sayılmaz ibadet senin Ben niyetle vereceğim. Her şeyin niyeti var. Ama yemini niyetle yaptım. Vallahi dedim. Yemin de üç şeyden olur. Üç adetten. va ba, te Vallahi, billahi tillahi. Bu üçünün haricinde emin olmaz. Vallahi dersin, bunu böyle yapsam böyle yaparım. Kalbinden de bunu ina inanıyorsun. Ama bunu yapamadın sen. Yen yani yapmadın. Yen yani o yeminin batıl yere yemin etmişsin. Mesela, Vallahi ben babamdan daha görüşmeyeceğim. Baban sana bir şey dedi, kızdın. Vallahi ben babamdan görüşmeyeceğim. Bu ne demektir? bu sen yani Allah'ın emrettiği tersine yemin ettin hata yaptın sınırdan asaptan şeytana uydun e bundan dönmen vacip mi vaciptir e ama senin üzerine yemin var batıl dostu o yemin var üzerine onun keffaresinde Allah Teala rahmeti gereği ahirete koymamış onu koysaydı yandık ama ne yapmış dünyada onu kurtarmak için bizim üzerimizden kalkmak için ayette ne diyor o yeminin keffaresi o yemini ne örter it'amu ashrati masaakine on miskini on fakiri yemeğini vereceksin min ausati ma tut'imuna ehlikum o on miskini şey vereceksin orta bir yemek vereceksin o cünde şartta bir bir bir bir, önle, bir yemekte ne ne tok orta bir yolda vereceksin onları aç şimdi au kisvatuhum yene de onlara elbiselerin giydireceksin o tahriru raqabe bir çöle yaza dedeceksin. E bu günde çöle yoktur bu düşmüş o zaman. Bu kefara yoktur bu günde zaten mecburi düşer bu. Bir çöle, ben nereden çöle bulayım? Çöle bulmak için arkadaşlar cihad olması lazım. Cihad olmak için İslami devlet olması lazım. Ben gidip bir tane çöle alayım, ondan sonra çöle teşvik edeyim İslamiyete aza edeyim. Öyle bir şey yoktur şu anda. Sonra ne diyor Allahu Teala? Fe Eğer bu üçünü sen bulamıyorsan biz şimdi kısva'yı bulamıyoruz. Yani biz de fakiriz. 10 tane miskini doyduramıyoruz. Yani Elbise alamıyoruz onlara. Ne yapacağız? Femenlem yecit. Eğer bunları bulamıyorsa Fesiyamu thelâfeti eyyâmin. 3 gün oruç olacaktır. Zâlike eğer bunu yapsa Zâlike keffâretu eymânikum. Bu sizin ettiğiniz yeminlerinizi keffar eder. Yani günahı siler. İzâ haleftum. Eğer siz o yemini Allah e, Allah niyetiniz o yeminde Allah için yemin etmişseniz onu siler. Vahfazu aimanukum iman yeminlerinize eh, muqayet olun yani sözünüzde durun yemin yemin lauballık değil diyersin ben yemin ettim bitti. Sonra ne diyor yani yemin ciddi meseledir yani her yerin ağzına onun için Müslüman'a alemler diyorlar yakışmaz yemin etmek her şeyde vallahi bele valla ağzını alıştırmayacaksın. Çok zor meselelerde yemin edeceksin. Yoksa yemin, her şere yemin caiz değil Musulman için. Musulmanın adabına, urfuna hiç yakışmaz. Ağzını alıştırmayacaksın yemine. Ağzını alıştıracaksın ya ver ya diyeceksin. Ver Allah'ı seversen ver filan. Ama vallahi ver, vallahi vermesen böyle yaparım. Bu bir mümine yakışmaz. Musulmana da yakışmaz. Sonra Allah Teala'nın lükke zâlike yübeyyünullâhu lekum âyâtihi. Leallekum teşkurûn. Bak Allah size bu ayetleri... Bilintiriyor size bu hükümleri. Leallekum teşkurun. Şatte şükredersiniz. E biz düşüneceğiz. allah Teala ya bunu ahirete koysaydı. E şükretmemiz lazım. Bak allah Teala ne kadar bize nimet vermiştir. Şimdi bu ayetten ne fıkıh çıkıyor? Keffareti yemin ilgili Bu ayeti niye biz getirdik açıkladım? Çünkü bu ayet keffareti yemin'in ana meselesidir. Maide surası 89. ayet. Burada... Alemler ne çıkartıyorlar bundan fıkıhı? Diyorlar insan muhayyerdir. Yani seçim hakkı var. Bir, ayette geçtiği gibi İt'amu aşrete mesakin On tane fakiri doyduracağım. Burada doydurmanın sınırı nedir? Yani ben her adama yarım ekmek vereceğim. Yani her adama gel bir karışık mı çağıracağım? Hayır. Bunun da, bunun da Allah Teala ortasını koymuş. Ne diyor? من اوست ما ما من اوست ما yani orta mesela ben bu günde bir önle yemeğinde ne yiyorum mesela yarım ekmek bir ayran içiyorum bu nedir orta çime geçsen desem ben önle yemeğinde bir yarım ekmek ayran içtim yem yani bir yarım ekmek bir e, portakal suyu içtim her şey yersen güzel bu yeme yemek yemişsin yani bu en ortadır anlatabildim mi ama ne var? Bir de simit var. Mesela ben ama önle yemeğini dersin simitle atıştırdım. Sen fakire on tane simit verirsin her fakire. Ne olur? Olmaz. Orta yoldan, ortadan vereceksin. Allah Teala koy, yani sınırlamış, öyle sınırlamış ki kimse fakirin de hakkında oynamasın. Orta vereceksin. Ha ben orta değil. Ben bir porsiyon karışık e, çabap çağırıyorum onun için. Evet bunun daha ecri olur. Bu Bunun bir mahsulü yoktur. Ne kadar ziyade etsen Allah sana o kadar da hasen ziyade eder. Ama bu ortadan az olmaz. O da nedir? On miskini tok edeceksin. Eğer senin on miskinin yokuysa, yokuysa on miskin, bir miskin var ise ona on gün vereceksin. O da olur alimler diyorlar. Yani de şerteyle adama yemek vereceksin. Mesela ee, o memlekette önle yemek yani o memlekette ne iliniyorsa, mesela bizim e, batı tarafında pirinç. En e, normal yemek pirinçtir. Doğu burguldur. Yani ondan bir buçuk çilo pirinç her fakirle bir buçuk çilo pirinç versem de olur. Bu nedir? Ortadır. Bir buçuk ortadır alimler demişler. Bunu verersin. İkinci, bunu yapamadık biz. Ha? Ayette ne diyor? Av ne yapacağız? Kısva. Kısva nedir? Elbise. Ciyim. Elbisesi. Vereceğiz Allah. Orta. Orta nedir? Bir cömlek. Bir cömlek. Bir erçeğe bir cömlek versen olur. Yani bir pantolon. Yani bir şey. Yani ona bir elbise girdirsin. Bugün de adette orıfta bir elbise girilmek nedir? Bir pantolon, bir cömlek. Ve herkese ortasından verirsin. Ne gidersin, marka alırsın, ne el arabanasından hafta bazarından çilirer kalırsın. 3 günde yıpransın. Öyle değil, orta vereceksin. Allahu Teala için her yapıyorsan en iyisi yapacaksın. Çünkü diyor, "Letenallunel birra hatta tunfiqu mimma tuhibun." infak edeceksiniz. Yok fuzuli şeyleri atmayın çöpe, verin Allah rızası için. Sen kimiyle hesap ediyorsun Bu Rabbül Alemin'dir. Her şeyi bilir. Soral ayette ne diyor? Ayet iki kelimede diyor. Femenlem ye cidfesiya mutalatheti Eğer bulmasanız, bu üçünü bulmasanız, Seçim hakkı var sende üç. Bir e, yemek içi elbise üç bir kulu azad etmek. Kulu azad etmek zaten yoktur. Eğer sen fakir isen, ne yemek verebilirsen, ne elbise alabilirsen, o zaman yemininin kafarası olacaktır. Üç gün oruç olacaksın. Bu üç günde peş peşe olacak. Olmaz ayrı ayrı olacaksın. Haftanın öncesinde, ayda bir gün olmaz. Üç gün peş peşe olacaksın. Bozdun bir daha tutman lazım üç gün peş peşe. Üç gün peş peşe yaptın. Bu zaman ne olur? Sen e, keffareti, yemini yerine getirdin. Bunun hükmü budur. Ha Bundan bir soru gelir aklına. Hatta arkadaş sormuştu aynen soruyu. Ben diyor şimdi... E, şey e, e, fakire e, şey vermeyeyim diyor. Yemek vermeyeyim. Siz dedik mesela pirinç bulgul bir buçuk kilo. Onun karşılığında para vereyim ona. Pirinç mesela bugün de 3 liraya ise bir kilo diyen ben onun karşılığında beşer lira fakire dağıtayım. Olur mu? Hayır olmaz. Alimler diyorlar olmaz. Olsaydı Allahu Teala ayette bilindirirdi. Demedi Allahu Teala ne dedi? Dedi yen yemek yen cim. Yen çöl azadı. Olmasa üç gün oruç. Demedi. Olmasa para ver. onun dengini para ver. Allah'u Teala diyebilir miydi? Diyebilir. Aciz değil demeden haşava kefe Ama niye söylemedi? Onun yerine para arkadaşlar kafaret yeminde. Cumhurun qaulu yani Cumhur değil. Yakadu an yakunu icma'en. icma gibi bir mesele var olmaz. Ama bütünde cuncel alimler bir kısmı bu kapıyı açtılar ama istihdaden açtılar. Ee, ama yanlış etmişler o iştihatten. Neyi de açtılar hatta? Zekatül fıtri. Fıtır zekatı var Ramazan'ın sonunda veriyoruz. Ona da diyorlar ne verirsin? Para veririz. İşte bizim ülkede ihtiyacımız yoktur. Başka ülkelere muhtaç ihtiyacımız Göndeririz. E, başka muhtaç ülkelere gönder. Orada da e, yemek dağılsın. Niye para dağıtıyorsun? Bir de niye bizim ülkemizde ihtiyacı yoktur? Herkes öyle düşünse bizim fakirlerimiz ne yapar? Acından ölür. Herkes kendi ülkesinden sorumludur. Biz mükellef değiliz başka ülkeye. Ha, o kadar başka ülkeyi düşünürsen, alimler diyorlar, e, sadakandan ver. Yok zekatından veriyorsun. Sadakandan ver. E, bizim ülkede fakir kalmasa ne zaman Hazreti Ömer İbni Abdül Aziz, radıyallahu anhu ve zamanı gibi çağırıyordur, halifenin adamları e, zekat, Cenen alın kimse almırdı ihtiyacı yokuydu. Öyle bir duruma düştü. Ama bizim ülkemiz fakir de oluyor. Konum, konşumuz, atrafımız üstümüz, altımızda hepsi fakir var. Onun için para verilmez. Bir de bu şerı tavukifidir. Nasıl bilindirilmiş? Çifaretü itamda ve fıtırda Allahu Subhanahu Teala nasıl bilindirilmiş? Bilindirmiş, neyi bilindirmiş? Neyin üst koymuş? Yemek verin demiş. Yemek vermişse demişse bu, bu konuda biz Nas'ın üzerinde durarız. Ha bu konuda size bize ne diyorlar? Siz zahirisiniz. Zahir böyle dürse biraz aklınız katın. Hayır biz zahiri değiliz. Biz ayeti evet zahirine göre anlıyoruz. Bir de bunun uygulaması var. Birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak, beşinci kuşak, on üçüncü kuşak, on dördüncü kuşak kadar ne yapmışlar? Bunu böyle anlamışlar. Size günaydın. Şimdi geldiniz bunu anladınız. Kusura bakmayın. Siz... Öyle bir amel yapın biz bir şey demiyoruz size ama bize göre bu yanlıştır. Bunun da noktasını Rabbil Alemin kıyamet gününde her çeşin niyetine göre verir. Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu vesselamu ala seyidil murselin.